Geçen hafta Salahatul Usul dersimizde birinci temel esası bitirdik. Bu hafta inşallah el asl sani ikinci temel esasa başlayacağız. Bildiğiniz gibi bu risale Kişinin kabirde kendisi hakkında sorguya çekileceği Üç soru Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Bu üç soru hakkında Dinin bu Üç temel esası hakkında Bir risaledir Biz Bu birinci temel esasla ilgili Müellif Rahmetullahi Aleyhin Söylediği hususları şerh ettik, izah ettik. Birinci temel esas, Rabbin kimdir sorusunun cevabıydı. Yani Yüce Allah'ı fiilleriyle, isimleriyle, sıfatlarıyla tanımak, rububiyetiyle, uluhiyetiyle tanımak hakkındaydı. Bu bölümde Allah subhanahu ve teala'nın rububiyetini, ve uluhiyetini, ibadete layık oluşunu gördük, ibadet çeşitlerini gördük, ibadet çeşitlerini tek tek delilleriyle işledik, ibadet çeşitlerinden bir kısmını tabi tümünü değil, fakat en önemlilerini ibadetin aslı, ibadetin esası konumunda olanları işledik. Şimdi geldik, ikinci temel Esasa. İkinci temel esas neydi? Ma'rifetu dinil İslam. Müellifimiz rahmetullahi aleyh diyor ki: El aslus ikinci temel esas ma'rifetu dinil İslam'i bil edille. Delilleriyle İslam dinini bilmek. Ve huve o da yani İslam el istislamu lillahi bit el istislamu teslim olmaktır lillahi Allah'a bit tevhid tevhid ile vel inqiyadu lehu bit ve vel inqiyadu boyun eğmektir lehu ona bittaa itaat ile. Ve alberaatu min Şirki ve ehlihi. Ve alberaatu uzak olmak, uzaklaşmak, terk etmek, ayrılmaktır. Min Şirki şirkten şirki bırakmak. Şirki terk etmek, ayrılmak, şirkten uzaklaşmaktır ve ehlihi ve şirkin ehlinden müşriklerden uzaklaşmaktır. Ve huve selasu meratip. Ve o yani İslam selasu meratip. 3 mertebedir. El İslam birinci mertebe. İslam Vel iman ikinci mertebe iman vel ihsan üçüncü mertebe ihsan ve kulle mertebetin laha erkan her mertebenin de rükünleri vardır. Fe erkanu'l-islam-ı İslam'ın rükünleri 5 beştir. en la ilahe illallah ve en Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah şehadeti ve ikamus salah namazı ikame etmek ve ita uz zekah zekatı vermek ve savmu ramazana Ramazan'ı tutmak ve haccu beytillahil haram ve beytullahil haram Allah'ın beytini, Beytullah'ı haczetmek. Buraya kadar. Buraya kadar. Bundan sonra müellif rahmetullahi aleyh İslam'ın rükünlerini şimdi sadece ismen, mücmel olarak zikretti. Bundan sonra tek tek İslam'ın rükünlerini, birinci rükün şehadeteinden başlayarak namaz, oruç ve diğer rükünlerini tek tek sayıp sıralayacak delilleriyle birlikte, açıklamalarıyla birlikte. Bundan sonraki derslerde bunları göreceğiz inşallah. Evet. Kim burayı tercüme edecek bize? Mikrofon ver. Kemal oku bakalım. El aslu el aslus sani. 2. Maarefetu dinil islamı bil edille. İslam ee dinil islamı bil edille. İslamı delilleriyle bilmektir. İslam, İslam dinini, dinini delilleriyle bilmektir. <messizlik> ve huve ve o da el-istislamu bilillahi bit-tevhid tevhid, tevhid ile Allah'a teslim olmak ve inqiyad lehu bit-ta'a itaat ile ona boyun eğmek vel-bera'atu mine şirki ve ehlihi şirk ve ehlinden berat mi uzaklaşmak ve huve thalasu meratib bu da üç mertebedir el-islam, vel-iman vel-ihsan ve kullu mertebetin laha erkanun Er mertebenin rükunları vardır. Fe erkanul İslami kamsetun. İslam'ın rükunları da beş tanedir. Şehadetü en la ilahe illallahü la ilahe illallah şahadet etmek. Ve anne Muhammeden Resulullah. Muhammedin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek. Ve ikamus sala. Namazı ikame etmek. Ve ita zeka. Zekatı vermek. Ve savm ramazana. Ramazan orucunu tutmak. Ve haccu beytil harami. Ve Allah'ın beytine haccetmek. Evet. Bir kişi daha burayı tercüme etsin. Yap bakalım. al aslu Sani İkinci temel esas Mağrıfetü Dini'l-İslam İslam dinini bilmek Bil-edille Delilleriyle Ve huve ve o da el istislamu billahi lillah lillah Allah'a teslim olmak bil tevhid tevhid ile vel inkiadu lehu bitta ah, ve boyun ve itaat ile boyun eğmek vel baraatu mine shirki ve şirkten uzaklaşmak ve ehlihi ve ehlinden uzaklaşmak ve huva salatu ve bu da üç mertebedir el islam vel iman vel ihsan ve kullu mertebetin laha erkan ve bu mertebelerin hepsi hepsinin rükünleri vardır ve erkanül islam hamsetun islamın rükünleri de 5'tir şehadetu alla ilaha illallah ve anna muhammeden rasulullah la ilaha illallah ve Muhammed rasulullah şehadet etmek ve ikamus salah namazı ikame etmek ve ve ita uzzekah ve zekatı vermek ve savma Ramazan ve Ramazan'ı tutmak ve haccül beytillahi beytillahi'l haram ve Allah'ın beytini haccetmek. Evet. Kardeşlerim müellif rahmetullahi aleyh birinci temel esasa dair Açıklamalarını bitirdikten sonra ikinci temel esası açıklamaya başlıyor. Ve diyor ki el aslu sani ikinci temel esas yani kulun bilmesinin öğrenmesinin farz olduğu kabirde kendisine sorulacak dinin temel esaslarından üç temel esasından ikincisi de Ma'rifetu dinil İslam İslam dinini bilmektir. İslam dinini bilmektir. Yani içerdiği hakikatlerle, emirlerle, yasaklarla, rükünlerle, içeriğinde bulunan hükümlerle İslam dinini bilmek, tanımak İslam dininin hakikatini, aslını, ne olduğunu, ne olmadığını, İslam dininin ne getirdiğini bilmektir. İslam dininin neye davet ettiğini, İslam dininin ne içerdiğini bilmektir. Ma'rifatu dinil İslam, İslam dinini bilmektir ama nasıl? Körü körüne değil. Takliden değil, bil edille, delilleriyle bilmektir. İslam dinini delilleriyle bilmektir. Niçin? Çünkü kişi eğer bu tevhidin en büyük asılları olan meseleleri Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir meselelerini taklid ile bilecek olursa bu hususta delillere dayanmaz ise bu kişi akidesi hususunda oldukça zayıf bir e, dayanağa sahiptir. Yani batıl onu sarsabilir. Batıl geldiği zaman onu dininden ve akidesinden kopartabilir. Gücü yetmeyen kişi için taklit caizdir. Fakat tevhidin aslı söz konusu olduğu zaman kişinin taklitten ameller ve diğer hükümlerden uzak durduğundan daha fazla uzak durması gerekir. Çünkü taklit haddi zatında ilim değildir. Basiret değildir. Dinini taklid üzere alan kişiyi taklid üzere alan kişinin imanı akidesi sahiptir. Yani delillerle değil de taklit üzere iman etmiş bir kişinin imanı sahihtir. Bir kişi taklid ile iman etse yani başka bir kişinin sözüne itimat ederek onun sözüne güvenerek itikad etse buna dair şer'i delilleri bilmese kevni delilleri tefekkür etmese bu kişinin imanı sahihtir. Fakat bu kişi Tevhidin en büyük asılları olan meselelerde taklid ile yetinir, delillere başvurmaz, delilleri öğrenmez, dininde delillere dayanmaz ise bu kişi akidesinde oldukça zayıf, oldukça çürük bir esasa istinad etmiş demektir. Ve bu kişi batıl karşısında oldukça büyük tehlikenin karşısındadır. Onun için müellif diyor ki bil edille, delilleriyle bilmek. Evet, dinini delilleriyle bilmelisin, peygamberini delilleriyle tanımalısın, Rabbini delilleriyle bilmelisin ki dinin hususunda basiret üzere olasın. Dinin bütün meselelerini ayrıntılı olarak delilleriyle bilmek her kişinin karı olmayabilir. Ama en azından her Müslüman akidesini, dininin aslını delilleriyle bilmelidir. Delilleriyle öğrenmelidir. İmana ilk girişinde kişi, Takliden iman etmiş olabilir. Fakat imana girdikten sonra, Bu kişinin, itikadi esasları, Tahkiken, Delilleriyle öğrenmeye gayret etmesi, Çaba sarf etmesi gerekir. Eğer bu hususta, Çaba sarf etmez, Gayret göstermez ise, Her ne kadar imanı sahih olsa da, Şek, şüphe ve batılın karşısında dayanamaz. Karşı karşıya kaldığı zaman batılla imanı gidebilir, akidesi bozulabilir, ifsad olabilir. Dolayısıyla her Müslümanın kendisini garantiye alması, her Müslümanın kendisini kendisinde olan nimeti muhafaza etmeye çalışması lazım. Hususen batılın revaç bulduğu şüphelerin kol gezdiği fitnelerin karanlık gecenin parçaları gibi yağıp durduğu bu zamanda kafirlerle evimizde bile iç içe olduğumuz televizyon aracılığıyla diğer iletişim araç gereçleri aracılığıyla kafirlerle evimizde bugün iç içeyiz değil mi? özellikle bu zamanlarda bu mekanlarda Müslümanın basireti ve ilmi terk etmesi, taklid ile yetinmesi kendisi için caiz değildir. Çünkü kendisiyle vacibin tamamlandığı şey de vaciptir. Eğer senin imanını ve akideni koruman ancak ilimle mümkün ise, o zaman iman ve akiden hususunda gerekli ilmi edinmek senin üzerine farzdır. Delilleri bilmek senin üzerine farz olur. Delilleri bilmediğin takdirde imanın elden gidecek ise o zaman delilleri tahkik etmek senin için vacip hükmüne girebilir. Fakat aslen mukallidin imanı yani taklit üzere iman edenin kişi, kişinin imanı akidesi nedir? Sahih. Böyle dedikten sonra müellif diyor ki ve huve, o da yani İslam dinini delilleriyle bileceğiz. Peki nedir İslam? İslam nedir? İslam denildiği zaman ne anlaşılması gerekir? Bize bunu tanımlıyor. İslam'ın tanımını bize veriyor müellif rahmetullahi aleyh. Ve İslam'ın tanımına dair zikredilen en güzel, en mükemmel tanımı veriyor Müellif rahmetullahi aleyh. Diyor ki İslam el istislamu lillah Allah'a teslim olmaktır. İslamı Müellif şimdi birkaç şeyle bize tanımlayacak. Birinci adım İslam El istislamu lillah Allah'a teslim olmaktır Zaten kardeşlerim İslam kelimesinin kökü de Neye dayanıyor? Teslim olmak İslam Allah'a teslim olmaktır Bu açıdan insanlar üç grupturlar Bir Yalnız Allah'a teslim olanlar Bunlar muvahhidlerdir. İkincisi Allah ile birlikte Allah'tan gayrısına da teslim olanlar. Bunlar müşriklerdir. Üç Yüce Allah Azza ve Celle'ye teslim olmayanlar. Bunlar müstekbir kafirlerdir. Onun için müellif rahmetullahi aleyh teslimiyeti tek başına zikretmedi. Neyle kayıtladı? El istislamu lillah Allah'a teslim olmaktır İslam. Ama sadece teslim olmak mı? Değil. Çünkü müşrikler de Allah'a teslim oluyorlar. Bir, yalnız Allah'a teslim olanlar muvahhidler. İki, Allah'a ve Allah'tan başkasına teslim olanlar müşrikler. Üç, Allah'a teslimiyeti kabul etmeyenler, Allah'a teslim olmayanlar müstekbir kafirler. Evet. Onun için müellif rahmetullahi aleyh bak teslim olanlar hem müşrikler hem müslümanlar onun için müellif rahmetullahi aleyh teslimi neyle kayıtladı tevhid el istislamu lillahi bit tevhid demek ki Allah'a tevhid ile teslim olanlar müslümandır yani yalnız Allah'a teslim olan yalnız Allah azza ve celle'ye teslim olanlar müslümandır Allah azza ve celle ile birlikte bir başkasına bir başkasına da teslim olan ibadet manasında bir başkasına da teslim olan müşrik'tir. Yüce Allah Azza ve Celleye teslim olmayı reddeden kabullenmeyen müstekbir kafirdir. Demek ki İslam tevhid ile Allah Azza ve Celleye teslim olmaktır. Yani Yüce Allah Subhanahu ve Taala'ya boyun eğmek, <gülüyor> onun rububiyetini, uluhiyetini kalbiyle ikrar ve tasdik etmek isim ve sıfatlarını kalbiyle ikrar ve tasdik etmek rububiyetinin uluhiyetinin isim ve sıfatlarının tasdininin ve ikrarının ve imanının gerektirdiği amelleri yerine getirmektir. İslam teslim olmaktır. Yani kişinin kendi hevasını bırakması Allah azza ve celle'nin rızasını öncelemesi Allah subhanahu ve teala'nın rızasını araması, kendisini ona teslim etmesidir. Heva ve hevesinden, nefsani istek ve arzularından sıyrılması, kendisini Allah'ın hükümlerine, Allah'ın emirlerine, Yüce Allah Azza ve Celle'nin sözüne teslim etmesidir. Kişinin teslimiyeti iki türlüdür kardeşlerim. Birincisi, şer'i teslimiyet. İkincisi, Kevni teslimiyet, kevni anlamda bütün alemler Allah Azze ve Celle'ye teslimdir. Yani Allah Azze ve Celle'ye itiraz etme, karşı gelme, Allahu Teala'ya karşı koyma gibi bir durumları yok. Siz bugün Yüce Allah'ın hükmüyle çalışan iç organlarınıza müdahale edebiliyor musunuz? Yüce Allah Azze ve Celle'nin hükmüyle hareket eden organlarınızı kontrol edebiliyor musunuz? Hayır, öyle değil mi? Allah Azze ve Celle'nin size izin verdiği kadarıyla izin verdiği organlarınızı ancak hareket ettirebiliyorsunuz. Bu manada İslam, insan Yüce Allah Azze ve Celle'ye teslimdir. Peki Allah Azze ve Celle'nin kaderi karşısında sizin teslim olmamak gibi bir seçeneğiniz var mı? Yok. Bu manada insan Allah Azze ve Celle'ye teslimdir. Ve bu manada mümin ile kafir arasında herhangi bir fark yok. Ve diğer yaratılmışlar arasında da bu manada herhangi bir fark yok. Güneş, kevni anlamda Allah azze ve celle'ye teslimdir. Ay, yerler, gökler ve bütün mahlukat, bütün mevcudat kevni anlamda Allah azze ve celle'ye teslimdir. Ama burada kastedilen teslimiyet kevni anlamdaki teslimiyet değil. Şer'i anlamdaki teslimiyet. Yani kişinin kendi iradesiyle seçerek ve tercih ederek nefsani istek ve arzulardan sıyrılıp Allah azza ve Celle'nin emirlerine, hükümlerine teslim olması demektir. Bu teslimiyet önce yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın iman emrine teslimiyet gel teslimiyettir değil mi? Yüce Allah Subhanahu ve Taala'ya iman etmek, onu ikrar etmek, onu tevhid etmek Yüce Allah Azza ve Celle'nin inanılmasını emrettiği şeylere iman etmek Allah'a teslimiyettir. El istislamu lillah işte bu. Daha sonra Allah'ın emirlerine ve yasaklarına teslimiyet gelir. Allah Azza ve Celle'nin rızasına uygun yaşayarak ona teslimiyet göstermek gelir. Demek ki İslam teslim olmaktır. El istislamu lillahi bit tevhid. Ama nasıl teslim olmak? Tevhid ile teslim olmak. Tevhid ile. Yani tevhidsiz teslimiyet değil. Allah, ola, Allah ile birlikte, yani neden bir tevhid ile kayıtladı? Allah ile birlikte bir başkasına da teslim olmak değil. İslam yalnız Allah'a teslim olmanın adıdır. El istislamu lillahi bit tevhid. Sonra ne diyor müellifimiz? Vel inqiyadu ve boyun eğmektir lehu ona bitta'a itaat ile itaat emredilenleri yerine getirmek yasaklananlardan kaçınmak demektir itaatın tanımı bu kardeşlerim emredilenleri yerine getirmeye yasaklardan kaçınmaya itaat denilir el inkiyad boyun eğmek demek demek ki İslam el inkiyadu lehu Allah'a boyun eğmektir Nasıl boyun eğmektir? Bitaa, itaat ile yani emirlerini yerine getirerek yasaklarından kaçınarak zaten bu teslimiyetin içerisindeydi fakat ayrıca zikredildi niçin? Ehemmiyetine, önemine binaen. Demek ki kişi önce Allah'a iman ederek, Yüce Allah azza ve Celle'nin rububiyetine, uluhiyetine isim ve sıfatlarına itikad ederek, ikrar ederek tasdik ederek Iı, tasdik ederek, Allah'ın götürdüğü, Allah'ın gönderdiği elçiyi tasdik ederek, Allah'ın indirdiği kitabı tasdik ederek Allah'a teslim olur. Sonraki aşamada da, vel inqiyadu lehu bitta'a. İtaat ile, yani emirlerini yerine getirerek, yasaklarından kaçınarak, ona boyun eğer. İşte İslam budur. Bu kadar mı? Hayır. Diyor ki müellifimiz, vel bera'etu min şirki ve ehlihi ve beraat beraat kardeşlerim uzaklaşmak ayrılmak terk etmek uzak durmak demektir. Beraat temizlenmek demektir. Uzak durmak, terk etmek, ayrılmak demektir. Vel beraatu min şirkten uzaklaşmak yeter mi? Hayır. Ve ehlihi ve ehlinden Uzaklaşmak, şirki ve ehlini terk etmek, şirkten ve ehlinden uzak durmak, şirkten ve ehlinden ayrılmak, işte İslam budur. El istislamu lillahi bit tevhid, vel ingiyadu lehu bit ta'a, vel bera'atu mineşşirki ve ehlihi. Kişi şirkten uzaklaşmadıkça Allah'a teslim olmuş olmaz. Kişi şirk ehlinden uzaklaşmadıkça Yüce Allah Azze ve Celle'ye teslim olmuş olmaz. Şirkten uzaklaşmak yetmez şirk ehlinden de uzaklaşmadıkça. Hatta şirk ehlini terk etmek şirkten uzaklaşmaya dahildir. Bir kişi tam anlamıyla şirkten uzak değildir şirk ehlinden uzak olmadıkça. Bir kişi tam anlamıyla şirki terk etmemiştir şirk ehlini de terk etmedikçe. Çünkü iman Yüce Allah Azze ve Celle'yi sevmek ve Allah'ın sevdiğini sevmektir. İman Yüce Allah Azze ve Celle'nin buğz ettiğine de buğz etmektir. Yüce Allah Subhanehu ve Teala şirk ehline buğz eder. Şirk ehli Allah'ın düşmanlarıdır. Dolayısıyla bir kişinin kalbinde iman ile birlikte şirk ehlinin muhabbet bulunması mümkün değil. Onun için İslam'ın ta kendisidir. Şirki ve şirk ehlini terk etmek Allah'a teslim olmak tevhid ile ona itaat etmek boyun eğmek ve şirkten ve ehlinden uzaklaşmaktır işte İslam'ın tanımı budur kardeşlerim İslam denilince bu anlaşılır müellif rahmetullahi aleyhi bize burada İslam'ı umumi anlamıyla tanımladı umumi anlamıyla İslam'ın bir umumi anlamı vardır bir de hususi anlamı vardır kardeşlerim umumi anlamıyla İslam bütün Resullerin ve Nebilerin dinidir bütün Resullerin ve Nebilerin kendisine davet ettiği din İslam'dır bu manada Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın dini Diğer bütün Resullerin dini Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde olduğu din, diğer bütün Nebilerin dini İslam'dır. Peygamberlere indirilen bütün vahiylerde insanların davet edildiği din İslam'dır. Ve müellif rahmetullahi aleyhim burada yaptığı tanım, hangi İslam'ın tanımı? Umumi olan İslam'ın mı, hususi olan İslam'ın mı? Umumi olan İslam'ın tanımı mı? Bu umumi manada İslam. El-İstislamu lillahi bit-tevhid. Bütün peygamberler buna çağırdı. Vel-İngiyadu Lahu bit-ta'a. Bütün peygamberler buna çağırdı. Vel-Bara'atu mineşşirki ve ehlihi. Bütün peygamberler buna çağırdı. Dolayısıyla müellif rahmetullahi aleyhim bu tanımı umumi anlamdaki İslam'dır. Bütün peygamberlerin kendisine davet ettiği peygamberlerin dininin aslı olan İslam'dır. Peygamberlerin dini birdir dediğimizde bu İslam kastedilir. Peygamberlerin daveti birdir, tektir. Hepsi aynı şeye davet ettiği, etti dediğimizde işte bu İslam kastedilir. Bu İslam'a davet ettiler. Bir de hususi anlamıyla İslam var. O da nedir kardeşlerim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle gönderildiği Din hususi anlamıyla İslam'da bu demektir kardeşlerim. Yani kendine özgü rükünleri, ibadetleri, emirleri, yasakları, hükümleri bulunan ve diğer peygamberlere gönderilenle kendine özgün hükümler de kendine özgü bir şeriat ile ayırt edilen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme özel olarak indirilen kıyamete kadar geçerli olan Kur'an-ı Kerim'de emredilen peygamberimizin davetine konu olan İslam dini. Bu da hususi anlamda İslam'ın tanımıdır. E bu İslam dini yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine davet ettiği şeriatıyla kendisine özgü hükümleri, emirleri ve yasaklarıyla diğer peygamberlerin Davetinden ayrılan o İslam dini geçmiş bütün peygamberlerin şeriatlarını nesketmiştir. Bu manada kardeşlerim din ikiye taksim olur. Bir din, iki şeriat. İslam dini de ve diğer bütün Resullerin dini de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi getirdiğinde ikiye taksim olur. Bir Din iki şeriat. Peygamberlerin dinleri birdir ve o da İslamdır ve bu da bunun tanımı. Şu anda Şeyh Rahimullah'ın zikrettiği bunun tanımı. Ama Peygamberlerin şeriatları birbirinden farklı olabilir. Birbirinden farklı yönleri vardır. Biz İslam dini dediğimiz zaman içinde kullandığımız cümleye göre. Bütün peygamberlerin dini anlamında da kastedebiliriz bunu. İslam dini dediğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle gönderildiği dini de kastetmiş olabiliriz. Fakat burada şu önemli husus var kardeşlerim. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır dedik ve İslam'ın tanımını zikrettik. Acaba... Bir insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişinden sonra eski peygamberlerden İsa, Musa, Yakup, Yusuf, Nuh, Şuayb aleyhimussalatu vesselam en büyük peygamberler Musa ve İsa aleyhimussalam bunlardan herhangi birisine uysa bunların davetlerini kendilerine indirildiği gibi ikrar ve tasdik etse bu kişi İslam üzere midir? Bu kişi Müslüman ismini alır mı? Niçin? O peygamberlerin hak davetine uyuyor. O peygamberlerin hak davetini kabulleniyor. Yani muharref olmuş dinleri değil. Musa aleyhissalatü vesselamın getirdiği şekliyle Tevrata uysa Musa aleyhissalatu vesselam'ın yolunu izlese. Hakiki şekliyle. Tahrif olunduktan sonraki yolu değil. İsa aleyhissalatu vesselam'ın getirdiği şekliyle İncil'e uysa, İsa aleyhissalatu vesselam'ın getirdiği davete tabi olsa, hakiki şekliyle, tahrif olmuş şekliyle değil. Bu kişi İslam üzere midir? Değildir. Ne için değil? Evet, eğer İsa aleyhissalatü vesselam'a, Musa aleyhissalatü vesselam'a ve diğer Resullere tam anlamıyla tabi olsa bu kişinin ne yapması gerekir? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de iman etmesi gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyerek birincisi el istislamu lillahi bit tevhidi gerçekleştirmemiş oldu. Allah'a teslim olmamış oldu. Çünkü Allah azze ve celle o tabi olduğu Resul'den sonra, Nebi'den sonra başka bir Resul ve Nebi geleceğini takdir buyurdu. Allahu Teala'ya teslim olmuş olmadı. Musa Aleyhisselatü Vesselam'a uymuş olsa bile, İsa Aleyhisselam'a uymuş olsa bile Allah'a teslim olmuş olmadı. Başka? وَالْاِنْقِيَادُ لَهُ بِالتّٰى Yüce Allah Azze ve Celle'ye itaat etmiş olmadı. Çünkü Allah Azze ve Celle Resul göndermeyi murad etti. Ve o Resul ile yeni bir şeriat vaaz etti. Yeni bir şeriat ortaya koydu Allah Azze ve Celle. Bu şeriat'a tabi olmayarak وَالْاِنْقِيَادُ لَهُ بِالْتَاءَ Yapmamış oldu. Öyle değil mi? وَالْبَرَاءَةُ Şirki ve ehlihi Bu da üçüncü madde. Dolayısıyla kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesinden ve davetinden sonra hususi anlamıyla ve umumi anlamıyla yegane İslam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dindir. Peygamber sallallahu aleyhi ve gönderilmeden önce İsa aleyhissalatu vesselam'a İsa aleyhissalatu vesselam'ın getirdiği şekliyle ona gönderilen vahye tabi olmak İslam idi ve tabi olanlar Müslüman idiler. Tahrif olmuş şekliyle değil. Musa aleyhissalatu vesselam'a Tabi olanlar Müslüman idiler ve Musa sallallahu aleyhi ve sellemin dini İslam idi. Bütün Resullerin dini İslam idi ve onlara tabi olanlar Müslüman idiler. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişiyle birlikte yeryüzündeki bütün şeriatlar neskedilmiştir. Bütün şeriatlar nesk edilmiştir. Din ise zaten nesk edilmez. Din ise zaten nesk edilmez aslı itibarıyla. Ama mesela burada vel inqiyadu lahu bitta'a diyoruz. İtaatlerle ona boyun eğmek. Bu dinin aslı. Ama bunun açılımında İslam dininde Allahu Teala'nın kendisiyle tazim olunacağı ibadetler, rükünler, ibadetlerdeki değişik özellikler itibarıyla diğer bir resulün diniyle değişiklik gösterebilir ve göstermiştir. Mesela İbadet dilimiz şu anda namazda okuduğumuz Kur'an-ı Kerim bu ibadet dili ne? Arapça öyle değil mi? Bizim namazda okuduğumuz kendisi, kendimize özgü zikirlerimiz var, tesbihatlarımız var. Bu Musa Aleyhisselatü gönderilmiş, indirilmiş ibadet şekliyle farklılık arz ediyor. Bu farklılığın miktarını bilelim, bilmeyelim ama farklılık olduğunu biliyoruz. Özet olarak İslam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişinden sonra sadece İslam, e, e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetidir. Bugün bu manada bir ifsat hareketi var. Diyorlar ki İslam demek bütün resullerin ve nebilerin dini olan İslam demektir. Şimdi siz ayet okuyorsunuz ya yüce Allah azze ve celle buyuruyor. İnne din innellahi'l İslam. Allah katında din yalnızca İslam'dır. Bu ayeti okuduğunuz zaman size diyorlar ki burada İslam kelimesi hangi anlamda? Umumi anlamda İslam'dır. Yani Allah'ın razı olduğu din Allah katında geçerli olan din Allah'a teslim olmak, tevhid dinidir. Onun için isterse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatına tabi olmasın. Bir kişi İsa aleyhissalatu vesselam'a hakkıyla tabi olursa o kişi kurtulur. Kardeşlerim, birincisi, bunun bugün, yani İsa Aleyhissalatu Vesselam'ın davetinin muharref olmayan, tahrif olmamış bir şekli yok bir defa. Musa Aleyhissalatu Vesselam'ın davetinin tahrif olmamış bir şekli yok. Dolayısıyla bu davet aldatıcı, vehmi, nifaktan kaynaklanan bir davet. İkincisi, böyle olmuş olsa bile... Musa Aleyhisselatü Vesselam'a tebaiyet gerçekleşmez. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a iman etmedikçe. İsa Aleyhisselatü Vesselam'a kişi tabi olmuş olamaz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a iman etmedikçe. Çünkü İsa Aleyhisselatü kendisinden sonra gelen ve adı Ahmet Muhammed olan bir Resul'e iman etmeye davet etmiştir. Siz İsa Aleyhisselam'a tabi olmuş olamazsınız. Ahmet sallallahu aleyhi ve selleme iman etmedikçe ona ittiba etmedikçe dolayısıyla inned dine indallahi İslam islam ayeti hususi ve umumi anlamıyla İslam'ı yegane temsil eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini hakkındadır çünkü İslam'ı hususi anlamıyla ve umumi anlamıyla Teslim e, İslam'ı temsil eden hususi anlamıyla ve umumi anlamıyla İslam'ı temsil eden yegâne din Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir. Ve bir kişi Müslüman olamaz, Müslüman ismini alamaz, İslam üzere değildir Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadıkça. Dolayısıyla inneddîne indallahi'l-İslam Allah katında din İslam'dır. Ayetinin anlamı, Allah katında geçerli olan din, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak, Kur'an'a iman etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriata ittiba etmek, iktida etmek, o şeriata boyun eğmektir. Bunun dışındaki, kesinlikle geçerli değil. Yine Yüce Allah azze ve celle buyuruyor, ve men yabteği gayrel islami dinen kim din olarak İslam'dan başkasını ararsa ne olur? Felen yok beleminhu. Bu ondan asla kabul edilmez. Kesinlikle. Bu hangi anlamdaki İslam? İster hususi ister umumi anlamdaki İslam olsun. Hususi ve umumi anlamdaki İslam'ın yegane temsilcisi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğiydi. Bu ondan asla kabul olunmaz. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Ve o ahirette kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Kesinlikle hüsrana düşenlerden olacaktır. Bu şekilde müellif rahmetullahi aleyh tanımladıktan sonra bunların Evet bu şekilde müellif rahmetullahi aleyh İslam'ı tanımladıktan sonra diyor ki ve kullu merteben laha erkan Her mertebenin de bir satır atladık mı? Ha pardon. Tanımladıktan sonra diyor ki ve huwa salasu meratip Ve İslam 3 mertebedir. Yani biri diğerinden daha üstün olmak üzere İslam üç mertebedir. Birbirlerinden üstün, biri diğerinden daha ağla olmak üzere İslam kaç mertebedir? Üç mertebedir. Sonra müellif rahim Allah bu mertebeleri sayıyor. Bir, İslam. Bak ne dedi? İslam üç mertebedir. Şimdi... Bir, o mertebeleri taksim etmeden önce İslam diyor. O, dinin tamamını ifade etme açısından e, dinimizin adı. Ne? İslam. Sonra, İslam dinini arasında mertebelere ayırıyor. Üç mertebeye. İslam dini kendi arasında mertebelere ayrıldığı zaman da Birinci mertebenin adı yine ne? İslam. O halde İslam denildiği zaman bir, İslam dininin tamamı kastedilir. Üç mertebeyi birden içine alan şekliyle İslam dini kastedilir. Bazen de İslam denildiği zaman, İslam dininin mertebelerinden bir mertebe kastedilir. Burayı iyi tutun. Yani, İslam diyoruz, bununla biz üç mertebeyi de içine alan dini kastetmiş olabiliriz. Dinin mertebelerinden birisini de kastetmiş olabiliriz. Ve şeriatta da bu böyledir. Yani İslam kelimesi geçtiği zaman dinin tamamını içine alan anlamıyla kastedilmiş olabilir. Yani üç mertebeyi de içine alan anlamıyla kastedilmiş olabilir. Sadece birinci mertebe kastedilmiş olabilir. İkinci anlamda İslam denildiği zaman bu ilk mertebedir. İlk mertebe. Onun üstünde hangi mertebe var? İkinci mertebe vel iman. iman. Onun üstünde hangi mertebe var? Üçüncü mertebe ihsan mertebesi. İhsan. Demek ki İslam dini Üç mertebeden oluşur. Birinci mertebe <gülüyor> Birinci mertebe İslam. İslam. İkinci mertebe İman. Üçüncü mertebe İhsan. Kardeşlerim. Şimdi bu Dini Mertebelere ayırdığımız zaman Verdiğimiz isimler. İslam İman İhsan. Bir de var İman ismi o mertebenin adı olarak değil, ne olarak? İslam dinine girmenin birinci adımı olarak kullanılan anlamı var. Yani Allah Azza ve Celle'ye iman edilmesini emrettiği şeylere itikad etmek, tasdik etmek bu manada. Şimdi bu ayrımları fark edemeyen kişiler meseleyi karıştırabiliyorlar. İslam ve iman kelimeleri öyle iki kelime ki, şeriatta bunun başka örnekleri de var, bir araya geldikleri zaman manaları ayrılır. Ayrı ayrı zikredildiklerinde manaları birbirlerini içine alır. Yani İslam kelimesi tek başına zikredildiği zaman iman onun içindedir. İman kelimesi tek başına zikredildiği zaman İslam onun içindedir. Bunu iyi tutalım, bunu iyi anlayalım. Bir araya geldikleri zaman ne oluyor? Manaları ayrılıyor. Aynı şey iman ve salih amel için de söz konusu edilmiştir. Aynı şey bir ve takva için de söz konusudur. Aynı şey fakir ve miskin kelimeleri için de söz konusudur. Bir araya geldikleri zaman Farklı farklı anlamlara delalet ederler. Ayrı ayrı zikredildikleri zaman birinin anlamı diğerinin anlamını da içine alır ve kuşatır. Ayrı ayrı zikredildiği zaman iman İslam'ın içindedir. İslam tek başına zikredilince. İman tek başına zikredilince İslam imanın içindedir. Bir arada zikredilince İslam farklı bir anlamda iman farklı bir anlamda kullanılır. İslam farklı bir anlamda, iman farklı bir anlamda. İşte bir arada zikredilince ayrıca kardeşlerim, İslam dininin mertebeleri anlamıyla zikredilirler. Yani siz, İslam ve iman dediniz. Ne anlayacaksınız? İslam ve iman burada, bir nasta okudunuz. İslam ve iman yan yana geçiyor. Beraber geçiyor. birbirini Birbirinin peşi sıra geçiyor. Ne anlayacaksınız? Burada İslam dininin iki mertebesi olan İslam ve iman kastediliyor. Anlaşıldı mı? Heh. Şimdi eğer böyle anlamaz iseniz bunu bilmez iseniz bu ince ayrımı diyeceksiniz ki ne yani? Birinci mertebe İslam. İslam mertebesinde iman yok mu peki? İslam dininin mertebeleri var değil mi? En alt mertebe ne? İslam. Peki İslam mertebesinde kişi İtikatla mükellef değil mi? Yani itikatsız, imansız bir İslam olur mu? Olmaz. İşte bu ayrımı çözemeyen hatta ilim ehli hataya düşmüştür. Bu ayrımı bilmeyen ilim ehli bile hataya düşmüştür. Biz İslam dinini mertebelere ayırdığımızda, İslam, iman, ihsan diye üç mertebeye ayırıyoruz. İslam dininin mertebelerinin içinde birisi olan iman ise İslam'ın üstünde olan daha kamil bir haldir. Daha kamil bir hal. Daha üstte bir hal. Yüce Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de de bu ayrıma işaret etmiştir. Ve kulları üç sınıfa ayırmıştır. Bir Sabikun İki sabik olanlar, öne geçenler. iki muktesid olanlar. Yani dengeli olanlar. Sabikun farzları, vacipleri yerine getirip nafileler ve ziyade ibadetlerle Allah'a takarrup edenlerdir. Muktesid olanlar haramlardan uzak durup farzları, vacipleri yerine getirenlerdir. Üçüncü sınıf nefislerine zulmedenler. Bunlar da çeşitli günahlar ile imanlarını eksilten çeşitli günahlar ile kendilerini zedeleyen itikatlar, imanlarını zedeleyen kimselerdir evet ve huve selasu meratib bu konuyu başka bir zamana bırakalım geniş açıklamasını tafsilatını diyor ki müellifimiz İslam 3 mertebedir El-İslam vel-İman vel-İhsan İslam üç mertebedir derken birinci İslam Burada İslam dini anlamında İkincisi İslam dininin bir mertebesi anlamında İslam İslam, İman, İhsan En aşağı mertebe hangisi? İslam mertebesi Onun üstündeki mertebe İman mertebesi Onun üstündeki mertebe İhsan mertebesi Bu üçlü taksim acaba müellif rahmetullahi aleyhin kendisinin yaptığı bir taksim mi yoksa İslam dinini naslar mı üçe taksim etmiştir müellif ileride buna dair delili zikredecektir bunun delili bildiğiniz gibi cibril hadisi diye meşhur olan hadistir <gülüyor> o hadisi şerifte resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cibril aleyhisselatü ve vesselam gelmiş ona İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir şeklinde sorular yöneltmiş. Bu sorulara cevaplar almış. Daha sonra Cibril aleyhissalatu vesselam gidince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur? Atakum size o geldi. Ne için? Yuallimukum dinekum. Dininizi öğretmek için geldi. Size o dininizi öğretmek için geldi. Böylece biz neyi anlıyoruz? Din üç mertebedir. İslam, iman, ihsan. Bu üçlü mertebede de İslam neyle tefsir edilmiştir? Zahiri amellerle. İman batıni amellerle tefsir edilmiştir. İhsan ise tamamen müstakil yüce Allah azze ve celle'yi görüyormuşçasına ibadet etmenin adıdır. Diyor diyor ki müellifimiz ve kullu mertebetin laha erkan her mertebenin de İslam, iman, ihsan nesi vardır? Rükünleri vardır. Erkan, rükün kelimesinin çoğulu. Rükün, kendisinin üzerine bir şeyin bina edildiği asıl, esas demektir. Kardeşlerim, bir şeyin varlığının parçası, cüzü anlamında kullanılır. Yani rükün Kendisi üzerine bir şeyler bina edilen esas, asıl demektir. Ve bir şeyin varlığının bir parçasıdır. Varlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Erkan, rükün. Her birisinin rükünleri vardır. Daha sonra müellif rahmetullahi aleyh böyle dedikten sonra rükünleri saymaya başlayacak. Önce birinci mertebe İslam'ın rükünlerini söz konusu edecek. Sonra ikinci mertebe imanın rükünlerini söz konusu edecek. Sonra ihsanın rükününü söz konusu edecek. Diyor ki ilk mertebeden başlayarak müellifimiz diyor ki feerkanul islami khamsatun İslam'ın rükünleri beş tanedir. Peki bunu nereden aldı? Şimdi bazı modernist kimseler Sünnet inkarcıları imanın rükünleri 6'dır, İslam'ın rükünleri 5'tir şeklindeki taksimleri inkar ediyorlar. Reddediyorlar. Hatta bunlarla alay ediyorlar. Kardeşlerim, şeriattaki taksimlerden bir kısmı içtihadi taksimlerdir. Kitap ve sünneti inceleyen alimler Kitap ve sünnet naslarından istikra yoluyla, istikra yolu ne demek? Tüme varım. Yani cüzlerden yola çıkarak külli bir hükme ulaşmak. Parçalardan yola çıkıp, tek tek parçaları inceleyip külli bir hükme ulaşmak. Buna deniliyor istikra yolu, yani tüme varım. Kitap ve sünneti inceliyorlar ilim ehli. Bu incelemelerinin sonucunda taksimlerde bulunurlar. Mesela derler ki abdest taharet ikiye ayrılır. Abdest işte şuna ayrılır. Abdestin fazları şu kadardır. İşte şu şuna ayrılır. Mesela işte biz burada taksim ettik. Hususi anlamıyla umumi anlamıyla İslam. Bu taksimler nereden çıkmıştır? istikra yoluyla kitap ve sünnetten çıkmıştır evet ulaşma itibariyle bu taksimlere ulaşma, ulaşılması itibariyle içtihat söz konusudur ama taksimler asla itibariyle şeriattandır bazı cahil kimseler de fıkıh halimlerine söz atarlar ve derler ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdesti öğretti ama abdestin şartları şu kadardır farzları bu kadardır namazın şartları şu kadardır, rükünleri bu kadardır demedi diyorlar. Ve şeriat alimlerini, fıkıh alimlerini bu manada karal karalıyorlar, kınıyorlar. Onların bu sözleri batıldır kardeşlerim. Fıkıh alimlerinin yaptığı tek şey, şer'i nasları incelemek, şer'i nasları gözden geçirmek ve bu şer'i naslardan yola çıkarak ne yapmak? Taksim yapmaktır. Yani, Araştırma itibariyle yaptıkları şey bir iştihattır. Yani bir gayret, bir çaba sarf etmişler sonuca varabilmek için. Ama vardıkları şey içtihadi bir husus değil. Çünkü kitap ve sünnettendir vardıkları sonuç. Vardıkları sonuç kitap ve sünnetin ta kendisidir. Öyle değil mi? Yani pe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağınık, Birçok raviler tarafından, sahabiler tarafından rivayet edilmiş değişik hadislerde abdesti bozan şeyleri zikretmiştir. Öyle değil mi? Kitap ve sünnetin alimi bu hadisi şerifleri ne yapar? Bir araya toplar. Bir araya topladığı zaman bakar ki burada zikredilen maddeler toplamda 5 maddede toplanıyor. 6 maddede toplanıyor. 7 maddede toplanıyor. Ve der ki bu hadis şeriflerden çıkan sonuç abdesti bozan şeyler beş tanedir. Bir, iki, üç, dört, beş. Birincinin delili şu hadis, ikincinin delili bu hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin böyle zikretmemesi bizim kolaylığı tercih etmemizin önünde bir engel değil. Yani fıkıh aliminin bunu tespit ederek yaptığı şey dine yapılmış bir ekleme değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun örneğini vermiştir. Bizzat bazı taksimleri kendisi yaparak bunun örneğini vermiştir. Ve ümmeti Muhammed'in bu açıdan önünü açmıştır. Ve bazı taksimler var ki bizzat nasıl dayalı taksimler. İşte İslam'ı beş rükün olarak taksim etmek, İslam'ı beş rükün ile tefsir etmek, açıklamak nasza dayalı bir taksimdir. Abdullah İbni Ömer hadisi, Nebevi'nin derlediği hadis-i şeriflerden birisi. Bu niye i̇slamı Ala kamsi. Ne buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Yani bunlar İslam'ın tamamı değil. İslam bunların üzerine bina edilmiştir. Bunlar bu binanın temelleridir. Bu binanın asıllarıdır. Ama bu binanın üzerinde tamamlayıcı tekmil edici, tamamlayıcı, kemale erdirici başka hususlar da var. Bir rol de vaciptir. Anne babaya ihsanda bulunmak. Allah yolunda cihat da vaciptir. Öyle değil mi? Emri bil maruf, nehyanil münker de vaciptir. Fakat bunlar beş rükün içerisinde yok. Demek ki İslam bu beş rükünden ibaret değil. Bu niyel İslam ala kamsin. İslam 5 şey üzerine Beş rukun üzerine bina edilmiştir. Demek ki müellif rahmetullahi İslam'ın rükünleri beştir derken, bizzat Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne dayanıyor. İmanın rükünleri ileride altıdır diyecek. O da bizzat Cibril hadisinde sabit olan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin taksimi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin <gülüyor> sözüdür. Bunun dışındaki taksimata gelince, bu taksimatta da kitap ve sünnetten yola çıkarak yapıldığı takdirde herhangi bir mahzur yoktur. Fakat kitap ve sünnetten yola çıkarak taksim yapıldığı zaman kardeşlerim bu taksimi işin ehli olan bir alim yapar, kitap ve sünnet naslarında içtihad ederek bu taksime varır ve kitap ve sünnet nasları eğer bir meseleyi 3'e ya da 4'e ya da 5'e taksim olunmuş olarak gösteriyorsa başka bir kimsenin kendi indinden kendi hevasından ona 6. bir madde takma, e, koyması caiz değildir. Çünkü bizim istikramız yani tüme varım yoluyla elde edeceğimiz taksim ancak kitap ve sünnet naslarıyla sınırlıdır kitap ve sünnetin naslarının dışına bu manada çıkılamaz eğer kitap ve sünnet abdestin bozulması için 5 şey belirlemişse abdesti bozan şeyler 5 şeyden ibarettir kitap ve sünnet tevhidin kısımları olarak 3 kısım belirlemişse tevhidin kısımları 3'ten ibarettir anlaşıldı mı? evet daha sonra müellif rahmetullahi aleyh tek tek sıralamaya başlıyor Şehadetü en la ilahe illallah ve enne muhammadur rasulullah bu birinci rükün ve iqam salah bu ikinci rükün ve ita ve ita-u bu üçüncü rükün ve savmu ramazan bu dördüncü rükün ve ve haccu beytillahil haram Allah'ın beytini yani Kabe'yi hacce etmek bu da beşinci rükün. İslam'ın rükünleri beş tanedir. Bundan sonra müellif rahmetullahi aleyh fedelilü şehade deyip her birisini delilleriyle almaya başlayacak. Her birisini delilleriyle zikretmeye başlayacak. Böylece İslam'ın 5 rüknünü göreceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta eee şehadet ee, İslam'ın rükünlerinden ilk rükünü şahadetin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şehadetini göreceğiz. Bu İslam'ın rükünlerinin birincisidir. Buna geniş yer vereceğiz. Ondan sonraki haftada diğer dört rükünü inşallah işleyeceğiz. Böylece İslam dinini bir, İslam dininin birinci mertebesini görmüş olup Sonra ikinci mertebeye geçeceğiz inşallah. <gülüyor> Üç mertebeyi de bitirince marifetu dinil islam olmuş olacak. Yani İslam dini delilleriyle inşallah tanımış olacağız. Evet. Devam etmeyeceğim çünkü birinci rüknün açıklamasını haftaya bırakmak istiyorum. Yani şimdi başlarsak birinci rüknün tefsirine onun için buraya kadar okuduk zaten. Şimdi başlarsak birinci rüknün tefsirine o zaman yeteri kadar üzerinde durmamış oluruz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah rüknünün ee, onun için haftaya kalsın inşallah. Bugün evet yarın akşam hadis dersi Riyazu Salihin'den okuyacağız. Evet sekiz buçukta inşallah yarın akşam devam edecek. Subhanakallahumma ve bihamdik Eşhedü an la ilahe illa Anta astaghfiruka ve etubu ilik Ve sallallahu Ve sallam ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi Ve sahbihi ecma'in Ve men tabiyehum Bi ihsanin ila yawmiddin.